Ehliyetiniz var mı? Nurya Akman Ana gündemin dışındaki küçük haberler, büyük olayların arka planındaki mekanizmayı görmeye yardım eder bazen. Mesela Sayıştay'ın Sportoto Teşkilatı ile ilgili denetim raporunda bahis oynayan kişilere oyun oynama kimliği verilmesini istemesi. Amaç, 18 yaşın altındakilere yasak getirilmek, ergin bireylere ise hesaplarındaki peşin para kadar oynatmak ve şike riskini ortadan kaldırmak. İnsanlara kumar oynama ehliyeti getiriyor ve hilesiz kumar ortamı oluşturmaya çalışıyorsanız politikanın bahis boyutunu da hesaba katıp yetkinin kötüye kullanımını dert edinmeniz lazım. Demokrasilerde politikacıya oyun oynama kimliği seçmen oylarıyla veriliyor ve yine sandık eliyle geri alınıyor. İnsanlık henüz bu sistemden daha iyisini bulamadı. Yalnız bırakın bizim gibi kör topal, sağır demokrasileri en ileri görünenlerde bile ehliyet konusu ciddiye alınmıyor. İki ucu da yakan bir değnek var elimizde. Bir yandan milyonların hayatını etkileyecek kararları alma yetkisi verdiğiniz insanların akıl ve ruh sağlıklarının yerinde olup olmadığını bilmek istiyorsunuz. Öyle ya sizi savaşa da gönderebilir, aniden kayıp da edebilir. Bir bakmışsınız durup dururken hedef haline getirilmiş işinizden, aşınızdan olmuşsunuz. Dün verdiğini, yarın elinizden alma gücü olanların nefs iklemi sert ve dengesizse ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey. Öte yandan politik kimlik verme yetkisinin kimlere ait olması gerektiği gibi çözümsüz bir mesele var ortada. Diyelim doktorlara verdiniz. Geniş bir heyete. Bu kez sağlık raporu alabilmek için başka katakulliler girecektir devreye. Perde gerisindeki çıkar odakları buna müsaade etmeyecektir. Kaldı ki tıbben sağlıklı bulunmak söz konusu olan akılsa tanımı son derece murlaktır. Politik aklın kriterlerini psikiyatrlar belirleyemez. Politik yarışa sırf deli raporu aldığı için giremeyenlerin topluma yaşatacağı gerilimi de düşünmek lazım. Sonuç olarak bu ütopik roman ya da filmin konusu olarak şık gelebilir zihinlere. Ama gerçek hayatta işleyebilen bir model olamaz. İş politikayla da bitmiyor. Anne-baba ehliyetine ihtiyacımız yok mu yani? Öğretmenlerimiz çok mu sağlıklı? Gazete ve ekranlarda gündemi yorumlayanlar konularının ne ölçüde ehli, ne ölçüde derin görevlerle yüklü, keza adalet dağıtıcılarının kararlarındaki isabet oranını tartışmasız kabullenebileceğimiz bir sağlık ölçütü var mı? Hayır. Hangi değerleri belirlersek belirleyelim, herkesi bağlayacak bir sistem getiremeyiz dünyaya. Spor bahisleri için önerilen kimliğin mevzuata aykırı davranışları önleyici olacağına inananlar, konumdan, işten, yaştan, bağımsız olarak hepimizin aldığı her kararın bir çeşit bahis olduğundan haberdar mı acaba? Hepimiz her an kumar oynamaktayız. Çünkü az vererek çok kazanmak istiyoruz. Kendi ahlakımızın ortalama düzeyiyle yetinirken başkalarından mükemmel olmalarını bekliyoruz. Tabii, girdiğimiz bahisleri hep kaybediyor ve kaybettiriyoruz. Kumar öyle bir illet ki ülkemiz yanıyor, biz habire oynamaya devam ediyoruz. Sayıştay raporunda önleyici tedbirlerin hiçbirisi oyun oynama kimliği verilmesi kadar etkili olmayacaktır. Zira 18 yaşından küçükler kendilerine oyun oynama kimliği verilmeyeceği için Oynayamayacak. 18 yaşından büyüklerse oyun oynama kimliğine önceden peşin parayla tanımlanmış para kadar oynayabilecekleri için kredi kartında olduğu gibi kontrolsüz oynayamayacak ve aşırı borçlanmanın sebep olduğu olumsuz durumlarla karşılaşılmayacak deniliyor. Rapora göre oyun oynama kimliğinin bulunmaması spor müsabakalarında şike yapılıp yapılmadığının tespitini ve veraset ve intikal vergisinin tahsilini de imkansız hale getiriyor. Her devlet vatandaşından mevzuata uymasını ister. Ancak hayatın kendine has bambaşka bir mevzuatı var ki zaman ve mekanla sınırlı olmayıp evrensel ahlak kurallarını vaaz eder. Birinci maddesi kişisel sorumluluk başlığını taşır ve şöyle söyler. Önce kendini tanı, varlığını adem kıl. Bu form sana insanlığını keşfetmek için verildi. Kendini arifleştiğinde var eden senin tutan elin, yürüyen ayağın, konuşan dilin, Hisseden kalbin olacak, çevren senden zarar görmeyecek. Bu ehliyeti alıncaya kadar kılı kırk yar ki sonrasında korkudan muaf kalasın. Egonla yüzleşmezsen dünya bahisleri için verecek hiçbir kimlik seni sorumluluktan kurtarmayacak. Bir sor bakalım kendine, dünyayı senden gelecek zararlardan kurtaracak oyun oynama ehliyetin var mı?